Efendim en kısmından evlensinler. Yani. Hani biz evlensinler diyoruz da hemen evlenme pozisyonu olmayabilir. Efendim telefonda görüşebilirler. Efendim başkalarının bulunduğu bir yerde görüşebilirler. Diyelim ki aile ortamında görüşebilirler. Ama ikisi baş başa diyelim bir otomobili binip gezmek veya ikisi kol kola girip işte parklarda, kırlarda, bahçelerde gezmek veya ikisi işte sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi e, evli olmadıklar herhalde iki yabancı insanın e, böyle bir davranış sergilerimizi günümüzün değinimiyle flört etmeleri dinen caiz değil. Evet. Yani şöyle herkes yapıyor. Herkes günah bizi biz de günah işleyeceğiz diye bir şey yok. Biz Müslümanca yani, bir duruş sergileyeceğiz. Evet, şöyle inşallah. düşüneceğiz biz. Dünyada bir milyon insanın hepsi günah bir ben kalsan da ben işlememeliyim. Böyle yani. düşünmeliyiz. Yani kötü emsal olmaz, günah emsal olmaz. Yani bu mesela söylediğimi neye dayanıyoruz? Yani niye dayanarak söylüyorsun? Hadis-i şerifler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam e, erkeklere evlenmek istediği kadına bakabiliyorsa baksın diyor. Demek ki evlilik amacı e, ile baktığınız zaman caiz oluyor. Tabi e, tabii avret mahalline eline yüzüne bakmış olacak. E, bu karşı cins içinde böyle yani kadın içinde hı -hı, erkeğe bakma söz konusu. Bir de ee, erkeğin sesi avretmedir. Yani veya kadının sesi erkeğe e, haram mıdır, yasak mıdır? Efendim böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Medine pazarında ürün satan hanımefendiler vardı, sahabi hanımlar. Pazarda alışverişlerin çoğunu da e, erkekler değil hanımlar yapıyordu. Çünkü erkekler bahçeye, hurma bahçelerinde veya hayvanlarıyla ziraatla meşgul oluyorlardı. Hatta pazarın denetimini bugünkü zabıtanın yaptığı görevi Peygamberimiz Abdullah kızı Şifa hatuna vermişti. E şimdi bir şey alırken kilosu kaç liraya 2 kilo ver, 3 kilo ver gibi e, isterseniz istemez konuşuyorsunuz. Yani. Dolayısıyla eğer e, kadının sesi, erkeğin sesi e, karşı cinslere eğer bir şehvet, bir haram bir kötülüğe telkin yönlendirme gibi bir şey yoksa haram değildir. Dolayısıyla siz edebi aşmamak kaydıyla telefonla görüşebilirsiniz. Hatta sizde bir de yüz yüze görüşebilirsiniz. Ama İslami ahlakı, İslami edep sınırlarını aşmamak kaydıyla. Harama düşme tehlikesi varsa, imkanları da varsa Harama, evlenmelerini tavsiye evet. ediyoruz.